Merhaba, Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri aralarında Gizem Akan'ın da bulunduğu Rusya'da holiganlıkla suçlanan Greenpeace ekibine ülkeden çıkma izni vermeyeceğini bildirdi. Kuzey Kutbu'nda barışçıl bir protestoda yer alan 28 Greenpeace eylemcisi ve iki serbest gazeteci, Korsanlık ve hooliganlık suçlamasıyla yargılanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftada Greenpeace avukatları ekipten Rus olmayanlara dönüş vizelerinin verilmesini talep etmişti. Federal Göçmen Rus Servisi ise soruşturma komitesi izin vermeden vize vermeyeceğini bildirmişti. Soruşturma komitesi Greenpeace'in avukatlarına verdiği yazılı yanıtta Federal Göçmen Servisi'nden vize vermelerini talep etmeyeceğini bildirdi. Greenpeace avukatları 2000 Rus olmayan tüm üyelerinin aynı kararla karşılaşacağını ve yılbaşını Rusya'da geçirmek zorunda kalacaklarını öngörüyor. Kefaletle serbest bırakılan Greenpeace eylemcileri arasında bulunan Gizem Akan sadece eve gitmek istiyorum. Bu bürokratik bir hata mı veya uluslararası hukukun bilerek ihlal edilişi mi bilmiyorum ama görünüşe göre Rusya yetkilileri bizi sindirmeye çalışıyor. Ben Kuzey Kutbu'nun korunması gereken özel bir yer olduğuna inanan barışçıl bir insanım. Dünyanın dört bir yanında bulunan insanları adalet için harekete geçmeyi çağırıyorum diye konuştu kendisi. Ayrıca basında yer alan haberlerin aksine Devlet Başkanı Putin tarafından hazırlanan Genel Af Kararnamesi'nin Greenpeace ekibini içermediği ortaya çıktı. Greenpeace'ten yapılan açıklamada Rusya parlamentosu Duma tarafından eklenebilecek küçük bir düzeltmeyle Greenpeace aktivistleri ve iki serbest gazetecinin bu kararın kapsamına girebileceği ve hooliganlık suçlaması düşürülebileceği bildirildi. Türkiye'de yasa dışı avcılığın önü kesilemiyor. Önce nesne tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan iki vaşak ve bir leopar öldürüldü. Şimdi ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimlerde 10 yıldır görülmeyen bir kuş. Toygillerden mezgeldek yani latince ismiyle tetrax tetrax avcılar tarafından katledildi. Bodrum ilçesi Güllük Körfezi ve Milas'taki sulak alanlarda kaçak olarak avlanan kişilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yapıldı. Burada mezgeldek vurulduğu ortaya çıktı. Avlanması yasak olan kuşlar için usulsüz avlandıkları gerekçesiyle avcılara ördek başına 400 lira, pas baş ördek için 1000 lira ve mezgeldek vuran avcıya da 4500 lira para cezası verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Yaban Hayat Koruma Vakfı Eski Başkanı Süha Ümar, yıllardır görülmeyen mezgeldeğin yeniden görülmesi sevindirici. Ancak vurulmuş olması bir o kadar üzücü dedi. Bir türden başka kuşların bölgede olabileceğini düşündüklerini bu nedenle Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın güllük dalyan bölgesinde her türlü avcılığı hemen yasaklaması ve bölgeyi kesin olarak koruma altına alarak bir araştırma başlatması için gerekli müracaatları yapacağız diye kendisi konuştu. Afrika Fil Zirvesi'nde fillere yönelik tehditler tartışıldı. 30 ülkeden temsilci yasa dışı avlanma sorununu veya alınabilecek tedbirleri tartışmak için Afrika Fil Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve toplantısında uluslararası tehlike altındaki türlerin ticareti anlaşması yani CITES tarafından Afrika filleri ile ilgili yeni veriler açıklandı. Açıklamaya göre yasa dışı avcılık şimdiki oranda yapılmaya devam ederse Afrika'daki mevcut fillerin en az %20'si önümüzdeki 10 yıl içinde yok olacak. Buna rağmen bölgeden fillerin öldürüldüğüne dair üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Avcılar filleri yakalamak için kuyular kazıyor ve kazdıkları çukurlara siyanür doldurarak filleri öldürüyorlar. Cytis tarafından yürütülen yasa dışı fil avcılığı izleme programı verilerine göre 2012 yılında 27 Afrika ülkesindeki 40 ayrı bölgede 15 bin filin öldürüldüğü tespit edilmiş. İzleme programından elde edilen veriler ışığında yapılan analizlere göre geçen yıl boyunca 22 bin filin yasa dışı olarak avlandığı tahmin ediliyor. Cytis'e göre bu yıl 18 büyük ölçekli fil dişi kaçakçılığı gerçekleşmiş. Bunlardan son 25 yılın en büyük kaçakçılığı yetkililerce yakalanmış. Fil dişleri batıl inançlar ve bazı dinlerde önemli olması nedeniyle en çok Asya ülkelerine gönderiliyor. Balıkesir'in Ören'in mavi bayraklı plajlarına bakanlık emriyle taş doldurulmasını belediyenin mühürü bile önleyemedi. Türkiye'nin en ünlü 10 plajına sahip mavi bayraklı Ören sahillerinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan mahmuz inşaatı Burhaniye Belediyesi'nin yasal girişimlerine ve inşaat alanını mühürlemesine rağmen devam ediyor. Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova hukuka aykırılığı açık olan kıyı işgaline göz yumanın suç olduğunu, belediyenin de bu olaya bu çerçevede yaklaştığını bildirdi. Burhaniye halkından yoğun tepki alan, doğa katline ve gürültü kirliliğine sebep olan halkın gözünden kaçmak için geceleri yürütülen bu uygulamada. Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin de tamamlanmadığı, can güvenliğinin riske sokulduğu, doğal kıyının doğal yapısının bozulduğu, denizin kirletildiği, kamu kaynaklarının gereksiz yere yok edildiği, uluslararası sözleşmelerle koruma altında bulunan posidonyalara yani deniz çayırlarına zarar verildiği uzmanların raporları gereği kaldırılması gereken taş ve kayaların daha da çoğaltılarak telafisi güç zararlar verildiği belirtiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.